Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi Ve eshabihi ve etbaihi ecmain Kıymetli büyüklerim, değerli kardeşlerim, dostlarım, yoldaşlarım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 Aleyhissalatu vesselam efendimizin yaşı 35. Hatice anamız o günler 50 yaşlarında. 35 yaşındayken efendimizin hayatına 4 olay birden giriyor. Bu 4 olaydan bir tanesi Fatıma o günler doğacak ve vahyin kızı olacak olan Fatıma nübüvvetten 5 yıl önce o eve farklı bir hava getirecek. Zeynep gelmiş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 Üçte birlik bir kısmını yaklaşık altı ayını üç ayda diğer üç senede dokuz ayını Hira mağarasında geçiriyor. Otuz beş yaşında Hatice anamız elli yaşında. Bu serüven başlıyor. Allah aşkına araştırın. Bir gün olsun. Hatice anamız şunu demiş midir? Ne işin var senin o mağarada? Hayır. Hayır.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 Muhammed'i ahlakı kuşanmış erkekler bekleyen hanımlar. Bu iş beklemekle olmaz. Yaşamakla olur. Yaşa ki bulabilesin. Hatice anamız yaşadığı için buldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşadığı için Hatice gibi bir anamızın eşi ve yoldaşı oldu. Nübüvvetin 10. yılı. Üç gün önce Ebu Talip vefat etmiş. O vefat ederken Hatice anamız yatağa düşmüş. rivayetleri muhtelif. Dedim ya Mekke dönemi biraz sıkıntılıdır. Ama üç gün sürdüğü söylenir hastalığı. Ebu Talip'in vefatının Efendimiz'i ne kadar etkilediğini biliyorsunuz. Amca...